Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sünnetler ve bid'atlar. Önce nedir sünnet? Nedir sünnet? Peygamberimizin aleyhazatlerinin peygamberliği döneminde ki sözleri, fiilleri, takrillerine sünnet deniyor. Peygamberimizin Peygamber'in dönemindeki sözlerine, ne söylemişse fiil yaptığı işleri, uyguladığı işler takrizi de peygamberimizin gözü önünde sahabeler bir şey yaparlar, yapmışlardır. Peygamber gördüğü halde onlara engel olmamışsa o da sünnettir. Demek ki üç türlü sünnet var. Biri sözlü, Peygamberimizin buyurduğu sözleri. İkincisi fiili. Peygamberimizin bir ikincisinin yaptığı ve takriri. Sünnetler Allah tarafından yetkili kılımdan Peygamberimizin koyduğu dini evrensel kurallar bunlar. Her çağda geçerli. Her ülkede geçerli bunlar. Her zaman bundan bunlar. Çünkü insanların koyduğu kurallar kanunlar, ideolojiler zamanla unutulur gider. Ama Peygamberimizin koyduğu bu sünnetler kurallar nedir? Kıyamete kadar geçerler bunlar. Her yerde. Yalnız sünnetlerin de korunması gerekiyor. Eğer sünnetler korunmazsa yani insanlar, Müslümanlar Allah korusun bilinçli olmazsa aklına geleni, gördüğünü, duyduğunu dinde yapmaya kalkışırsa o zaman sünnetler yozlaşır, bidatlar ortaya çıkar muhtemelen. Her Müslümanın yaptığı işleri bilmesi gerekir. Nedir bu yaptığı iş? Fardımı vacip mi, sünnet midir, müstahap mıdır? Araştırması gerekiyor. Her konuda. Araştırması ne olur işte? Araya bidatler araya girer. O zavallı insanlar, Müslümanlar, ne yaparlar zamanla din diye o bidatlar sarılıyorlar. Hem kendileri sapık olur, hem insanlara da sapıtırlar. Bidatler genelde hurafeye dayandığı için insana buna daha çok benimserler. Bir gerçek ne kadar güzel de olsa hayal kadar güzel olmaz. Yani hayal, hurafe, bunlar masallar, nedir bunlar? Bunların gerçeğin de ötesinde güzellik vardır. Halk bunları sever bunu. Der. Yani aklı kabul etmese bile ama hoşuna gider hurafeli insanları. Bidatlar da kökü kökeni hurafiye dayandığı için insanlar buna çabuk benimserler ve bu bir insanlarda bağımlılık haline gelir. Bağımlılık haline gelir. Bağımlılık hastalıktır. Alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, e, çay bağımlılığı, kahve bağımlılığı, e, bağımlılığı gibi yani her bağımlılık nedir? Eğer o kimse kendisine zarar da verdiği halde alışıymış diye bırakamıyorsa nedir o? Bağımlılıktır umut edenler. Bidatlarda zamanla bağımlılık haline gelir. İnsanlar fazla terk eder, aldırmazlar. Tüm terk edenler aldırmazlar. On bir daha bir terk etme kalktı mı? Hemen ona herkes bir yalnızca bakarlar. Ne abi bu adam diye. Sünnetlerin aynen korunması gerekir. Mesela ezan-ı okumak. Sünnettir. Bunun okunması kelimeleri değiştirilemeyeceği gibi bir de okunmasının usulü kuralı da değişmemesi de gerekir. Aynen İslam'ı okuması gerekiyor bunların da. Bidat nedir? Ona bakalım inşallah. Bidatler aslında dinde olmadığı halde, dinde olmadığı halde ama sanki dindenmiş gibi gösterilen benim senin şeyler bu bidat denen bunlar. Dinden olmadığı halde ama dindenmiş gibi gösterilen şeyler uygulanan şeyler, yani sürekli bir kural gelen şeyler, eğer bunlar bir sünneti seniyi kaldırıyorsa, o zaman bidatı seyyi olur. Çirkinin en kötü bidatı budur. Eğer bir bidat, bir sünneti seniyi kaldırıyorsa, en çirkin bir bidat da odur. Örnekleyeceğim inşallah. Bugün, bu konuya neden acaba temas ediyorum denilenler. Hiçbir zaman bunun nedeni açıklamadım. Ama bugün bunu açıklamak işin doğuyor. Geçenlerde yolda giderken bir genç karşıma çıktı. Bana dedi ki ben dedi olar dedi. Büyüzlük yapıyorum dedi. Fahri olarak. Yani para almadan halde yaşayayım. Beni yapıyorum dedi. Bir gün bunun aklına geliyor, gönlüne doğuyor. Ben diyor Allah için biz yapıyorum ama acaba peygamber bugün yapıyorum acaba? Acaba biraflara giriyor muyum? Hal ediyorum. onu zaten. bir doğuş geliyor, kuş işine geliyor. Ne yapıyor? Okuyabilir kadar Türkçe Hukuk kitaplarında ilmalleri karıştırıyor bu. Bunlara karıştırıyor, mezinlikle ilgili konulara bakıyor. Ne görüyor burada? Üç tane görev var mezinlerin, bütün kitaplarında. Üç tane görev var mezinin. Bir ezan okumak, ikiye kame getirmek, üçün üzi imam yetersiz olursa o da tekbir almak. Üç şey görevi vardır. Mesela bugün Mekke Mединede bunu yapar midesinden muhteremler. Şimdi bu hukuk kitaplarında ilmi hallerini anlayabildiği kadarını karıştırıyor, midesini birimle bakıyor, üç ne görev midesinin okumak. Hezen okumuyorum diye tercih eder okuyor böyle diye. Aşkımdan dua ediyorum. Kime dua ediyorum ben de. Kavna getiriyor gerçi. Bu, bunları fıkıhta bulamayınca güvendiği bir hoca imama gitmiş. Adını bana vermedi. Ben de sormadım imamı. İmama gitmiş. Demiş ki ona, hocam ben demiş müezzinlik bölümlerine baktım bu kitabında. Ancak bir şey buldum. Bunların gömle ilgili. Acaba ben mi bulamadım? Hangi tarafta bunlar var? Yani nasıl yapılacak? Yani şekilde namazda farklı yapıyorlar. Teravide farklı yapılıyor bir özellik. Cuma'da farklı yapılıyor. Bayramda farklı yapılıyor. Baya bir kurallar var. Ben diye bunları bulamadım. Acaba hangi tarafta bunlar var? Bunlara bu kitabını bulayım, okuyayım da hem bunlara diyor, İslam'a uygun yapmayan bunları. Hoca Efendi, İmam Efendi gülmüş. Demiş ki, bu konulara kitapta olmaz demiş. Bakın, aynı bunu cevap vermiş. Önce gülmüş İmam. Demiş ki, nasıl bir özürlük yapılır? Berşeket namazda, Cuma'da, trafikte, bayramda nasıl yapılır? Bunlar demek kitapla olmaz bunlar demiş gülmüş genç uyanmış ama peki hocam demiş madem kitap yok bunlarda o bu yapıla bir daha değil mi demiş hocaya bunu sormuş hoca veremem Ben o şey akmemez demiş bırakmış Yoldan karşı geldi bana bunu anlat bana bu konuyu Anlatılır mısın mahallede mevzusun görevlerini? Benim hayatımda duramıyorum fazla. Başım dönüyor, rahatsızım. Bu uzun konu, ben anlatamam mesela bunları. O halde dedi, yakında bir sohbetinde bu konuyu açar mısın, bu mısın? bir onlara inşallah dedim, yani bir nevi yarım söz vermiş oldu. İnşallah deyince. Gerçi ben de bu konuya çoktan beri temel istiyorum kendimde de böyle. Bu konu biraz zor konu muhteremler. Çünkü alışılmışları bağımlı yıkmak çok ama çok zor muhteremler. Yani bugün insanlara şu sünneti ne yapma desen pek yapmaz. Hemen yapmaz böyle. Ama bidatı yapma dersen o olmaz bırakamamuzdur embeleci. Yani günümüzde bilatlar çok bağımlık yapmış insanlarda, cemaatta da bağımlık yapmış. Sanki bunlar dindenmiş gibi benimselmiş biratlar Yani bir nevi ibadet gibi kabul edilmiş, bir bağımlık yapılmış. Bu için bu konu temas etmek biraz zor mesele müttefikler. Yani biliyorum çok kişi karşı çıkar bana bu konuda. Bu benim görüşüm değil işte. Kitaplara Bu Bulsunlar bir kitapta getirsinler. Fakat ben tabi ne kadar üzerime o kutaya atılsa senin şeyime razı oldum. Bu giriyorum giriyor muhterinden. Şimdi o gencin en çok merak ettiği konu şuymuş önce. Dikadını çeken. Bir camide mescitte Ezan okunduğu zaman o zaman okundu bitti. Cemaata bakıyorum dedi. Eğer görevli onda orada değilse yani odasında birine görüşüyorsa gelmiyor sonra da cemaat ayak akmak korkuyor dedi böylece. Korkuyor cemaat. Ezan bitmiş. Okur okurmuyor. Zavet yapamıyor. Ama cemaat Aya kalkmak korkuyor, ürküyor cemaat. Dedi ne yapıyorlar? Bir bakıyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oradan bir çocuk, bir de diye Allah'a salih muhammed etsin, aya kalkıyorlar. Böyle bir şey astıramacı var muhteremler. Tabi olur mu? olmazlar muhteremler. Olmaz. Şimdi dinimizde farzlara kalkmanın bir kuralı var. ...sünnette kalkmanın da kuralı var muhteşemler. Farz namazına... ...cemaatın kalkması için şu gerekiyor. Müezzin efendi... ...hayyâle salâh demeye başlayınca... ...o zaman kalkılır. Aslında... ...cemaat namazı kılınırken... ...camiye giren... ...en sünneti doldurur aslında. Bu da sünneti olanı. En sünneti doldurulur. Düzgün olur. Düzgün olur. Müezzin efendi... Kamete başlayıp da hayale sala yani buyurun kalkın namaza diye bu bir davettir deyince birden ayağa kalkıyor. Daha öyle kalkılmaz. Gevşey olup daha gerilip kalınılmaz da kalkılır. Sünnetlere gelince bir camiye girildi. Ezan bitmek üzere. Ne yapma gerekiyor? Oturmamak gerekiyor. gerekiyor? ayakta biraz bekleyip, ezan bitti mi, hemen Allah'a kibar, suyeti kılmak gerekmedi. Eğer o camide, Kur'an okunmuyorsa, sohbet yapılmıyorsa, cemaat cemaatin cemaatın da, hemen kalkması gerekiyor. Yani Allah'a mesalli, bir çocuk diye, beklemek gerekiyor, kalkmak gerekiyor. Yani bu tabloları yıkmak gerekiyor. Burada. E yıkan mı insanlar, Hepimiz görüyoruz bunları. Yıkamıyoruz bunları, insanlar? insanlara. Ezan bitiyor. Göğleden işi oluyor, birisine konuşacağız, uzaksız oluyor bazen de. Ne yapacağımlar? Bakın ne yapalım, ne yapalım acaba? Biri Allah'ın saadetine bakalım muhteremler. Peki kim bu koymuş bu kuralı koymuş? Beledir muhteremler. Peygamber zamanı yoktu bu kuralı böyle. Sonra yoktu. Şu anda yine yok dünyada. Bak muhteremler. Yine yok dünyada. Yani bir Türkiye'de var bu kural. Türkiye'de. Türkiye'nin daha çok batısında. Katı kurallar böyle. Türkiye'nin batısında var bu kural. Türkiye'nin dışında. belki çok iştahlarımda gezdim muhtemelen böyle. Gezdim. Hizbiye'de öyle kural yok. Hizbiye'ye kural yok. Ezan okunduğumu hemen hemen kalkarlar sünneti kılarlar. Nedir? Sünnet onların budur muhtemelen işte. Budur böyle şey. E Allah'ıma sahne demek günah mı? Günah değil ama Burada bir kural konuyor. Yani din burada yozlaşıyor muhtemelenler. Dine ilave ediliyor. Bakın örnek vereyim sizlere. Ramazan'a bir iki gün kala uğruşturmak mekruh oluyor bakınız. Ramazan'a bir iki gün kaldı. Ramazan'ı karşılamak mekruh oluyor. Neden? Ramazan'ın başlangıcı belli olsun... Öncelikle karışmasın, ucu bucağı karışmasın diye. Yine Ramazan bitti mi? Baram görsün bak. Tahremeyle haram oluyor bak, Neden bak? E ben günah mı ya? Ben ocak Haram oluyor? Neden ibadetlere bir şeye karışmasın? İbadetin özü canı dinde belli olsun Amaç bu böyle şey bak. Amaç bu. Bu için bir şeye vermiş, ondan bir zarar gelmez. Sevaptır, şudur, budur. Dine kural koyamayız muhtemem. Dine kural koyamayız. Mesela mevlütlerde mevlüt okunurken ne yapılıyor? Aminat'ın bölümünde gelip yakışkanı diler raban deyince hemen pohtuk ayağa kalkılıyor. Ağulları vurmuş gibi böyle Deprem olmuş gibi öyle. Ayağa kalkılıyor. Öyle insanlar gördüm. Öyle insan gördüm. Farz oturup kıldım. Farz oturup kıldı. Kimse bir şey demedi. Ama geldi bir akkuş deyince bak dur, sağ olsa bir abone yapışıyor bana. Ayak kalkıyor. Niye ayak kalkıyorsun? Ya mevlüt nedir ya? Kur'an da ayak kalkmıyor be. Hadis ayak kalkmıyor. Nedir mevlüt? Süleyman Şerif'e bir şair muhtemelen Osmanlı yaşayan. Ama tekvadır. Tekvâ şair Peygamber'i seviyormuş peygamber'e. Bununla ilgili... ...güzel bir şiir şeklinde... ...bir kitap yazmış, yazmış, Güzel. İşleri güzel bunun böylece. Şey. Ama bunu... ...dini kural gibi ortaya koymak... ...hele ölü okumak bunu... ...bu saçma muhtemelen. Yani dünyada tek Türk bu da böyle. Tek var dünyada böyle. Yani Osmanlılar zamanla göre... ...kadar... ...Sülimhan Çelibi'ye kadar... İslam mevdi bir şey yoktu. Ne oldu ölenlere? okurmadım onlara mevdu? Onları günah mı girdiler şimdi? Fakat böyle bir şey olmaz böyle. Yani İslam'a bir kural koyamayız. İslam'ı olduğu gibi korumamız gerekiyor. Evet, mevdu alim değiliz. İçeriği çok güzel. Resulullah met ediyor böyle. Övüyor. Çok güzel bir şiir. Okumaz mı? Oku. Nasıl bu? Mesela okunur bu? Nasıl, nasıl, sözde, dışlanda böyle toplantılarda okunur böyle fiyat olmak için böyle kumamda okunur bu şekilde böyle şey. Ama ölünün ruhuna mehid okunmaz. okunmaz böyle böyle. Ölü ruhuna okunabilir böyle. Sadaka verilir. Sadaka verilebilir. Başka yapılabilir. Şimdi günümüzde bir kimse Edo'nun mesela Tam bittiği camiye girdi. Oturursa ne olur, mehru olayım derlerine bakınız. Bir gün Eshab-ı Ekşam'dan Ebu Katade Hazretleri radıyallahu anh'ı Medinede Meşhur bebeğe geldi. Baktı Allah Rşu Aleyhisselam adetleri oturmuş. etrafında sahabeler de var. Tabi bir Peygamber aşkı olanlardan böyle, gerçek aşık olanlarda. Yani Peygamber ayrı duramıyordu bunlar böyle, duramıyordu böyle. İşini bitiren, kurumasını açlayan, kurumasını toplayan, devrisini sulayan, dev otot devi otatan, bunları çabuk yapar dünyasına bunlar bir an önce Resulullah'ın yanına gideyim diye peygamberin tabi oturmak biz onu tabi anlayamayız anlayamayız böylece bir mecliste bir evliya olsa evliya bulunsa o meclisin havası değişir atmosferde değişir ne demektir bu Allah dostu olduğu yerde ancak Allah hatırlanır adı şey bu. Bir yerde bir evliya varsa, Allah dostu varsa, onun bulunduğu yerde ancak Allah hatırlanır. Orada kimse aklına başlayıp gelmez. Orada. Bir evliya. Düşünün ki evliyadan sonra tabi'in var, tebih tabi'in var, sahabeler var. Allah'ın Resulü var Aleyhisselam Hazretleri. Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri tabi sahabeler Peygamber'in yanında Duyduklar huzurda zevk, mali feyiz, mutluluk, kendinden geçme. Hadi bu Katade şey girer gelmez Resulullah görünce hem oturuyor. Meş namazını kılmışam. Kim oturuyor? Peygamber sordu: "Ya Eba Katade, niye kılmadın teyyetün leşide meş namazını?" Ya Allah. Seni görünce, seni görünce, içim yandı ya Allah. Otururum sen hemen sohbetine, senin yüzüne bakayım derdi. O zaman bülal işte madde tere, bak muhteremler, iza dha meşide. Sizden biriniz meşide, yani camiye girdiğiniz zaman, felâ yeclis oturmasın. Hatta Yusufliye. Rekateyni. İki rekat namaz kılmadan oturması, oturmayınız. Şimdi camiye giren bir kimse ne yapması gerekiyor? Vakit daha gelmemişse oturmadan iki rekat namaz kılması gerekiyor. Adı Tehiyyetül Mescid. meşit namazı. Bunun karası olmaz ama. Şimdi bir kimse camiye girdiği zaman eğer mekruh vakit değilse ama. Mesela bir kimse akşam namazdan önce camiye girdi. Daha vakit var da O anda nafile kılınamayacağı için mekruhtur. O anda kılmaz. Bir de sabah namazının sünnetini evinde kılan kimse camiye gidince camide başka namaz kılmaz. Farzdan başka. O anda mekruhtur. iki vakit var. Bir de öğle ezanına çok az kalmıştır artık. Aşkandaki kal öğle kalmıştır. O zaman da güneş tepide olduğu için nafile kılınmaz. Yani meşri namazı kılmaz onda böyle. Ama mesela yaramsadan fazla öğle namazı yaramsadan fazla var. İkindiye geleni ezanın etmesi iki dakika olsun fark etmez. Yasin'e gelmiş bunu kılar Şimdi ne yapıyor meşriye giren kimse? Ne yapması gerekiyor yani? Meşriye girdiği zaman ezan bitmişse o zaman bu meş namazını kılmaz. Vaktin sünnetini kalır. Onun yerine kalır. Onun yerine geçer burada. Onun yerine geçer. Işte. Şimdi abi cami eden kimse ezan bitti. işlere girirdi. Herkes oturuyor ama. de boş, Ekbir alamıyor. Herkes ona bakacaklar böyle. O da oturuyor. Ne yaptı? Bir sünneti burada terk etti. Terk etmedi. Hemen namaz kılması gerekiyor anda. Ezar okumuştur. O anda vakit, mekruf vakit değildir. Değildir. Namaz kılması gerekiyor. Yani Akşamlarımızın farzı ayrış işte tabii. Bu ne yapıyor şimdi? otur oturuyor O da oturuyor. Ne meşit namazını kıldı, ne vaktin sünnetini kıldı. Neden? Herkes oturduğu için. Biri Allah'a mesajla desin, onu beklemek için oturdu. Ne yaptı burada? bidat yapmak için, bidatı işlemek için sünneti terk etmem mühteremler. Nedir bu? Bidat, bidatı siyi işlem mühteremler. Yani her bidat mutlaka bir sünneti giderir böyle. Peygamber Bülalesef Hazretleri le'ye ihtiyalennası zamanın İnsanlar üzerine ileride, yani kıyamet yakın, öyle bir zaman gelecek ki, Tehallet sünneti fihi, o zaman sünnetlerin böyle soyulup çıkarılacak dinden. Ve tecedel bidatı, çok bidatlar karışacak, yeni bidatlar karışacak. Femen edba sünneti, sarı gariben. O zaman kim benim sünnetim yapışırsa, garip kalacak öyle oluyor. Ben görüyorum bunu. Hadisin sonunda geliyor ama uzun bırak kestiğim. Tuğba lil grubaya geliyor. Tuğba ne mutlu ne mutlu. Kime lil grubaya? O garip biren ne mutlu? Allahü Teala bakar ne mutlu. Günümüzde bu oluyor. Bazen gidiyorum mesela. Bakıyorum ezan bitmiş hemen kalkıyorum sünnet duruyor ben ya dışarı dışarıya hemen duruyor böyle. Ama tek kişi. Herkese bakıyorlar. Ne oldu? Garip oldu böyle şey. Bu garip işlemeye bırakıyor ama. Bu şeyi, çemberi yürütüyor bu. Sünnet işlemek için bunu yürütüyor böyle. Yani kişini aşıyor. Toplumu aşıyor. aşıyor. Bu da sünnet işlemek için ne yapıyor? Garipliği göze alıyor burada. Sünneti kılıyor burada. Ne yapıyor? 15 kere camide... Sünneti ihya ediyor. Hadis-i Şehir'de bulursa madretleri kim benim sünnetim ihya ederse, ölmüş, unutulmuş sünneti ihya ederse ona yüz şehir hesabı var muhtemelen. Bak. Ona yüz şehir hesabı var muhtemelen. Bak. Bunun için inşallah adı cemaatimiz yani dünyayı izleyin bakın, televizyona bakın, Mekkemenin akıllı namazına bakın, bakın, Yalnız tek bizim Türkiye ülkemizde ülkemizde ezanlar okunur cemaat kuzu gibi oturur cemaat kuzu gibi böyle kalksa o öde batar korkar sanki haram işleyecek kalksa bir daha terk meydatına ama ameliyatı okudurken hasta masla topa mapan kalkar işte, peygambere saygı ya ama İslam'dan saygı duruşu var mı ya bu hırşçaların saygı duruşması döneminde. İslam'da dua mafati var İslam'da. Saygı duruşu hırşçaların bir şey böyle. Öyle kimse ne yaparlar? Bir dakika saygı duruşu. ay zamanlar vay! İsa durursan ne faydası o kimseyin faydası var. Bir de ezan duasını cemaat okumak nedir? Cemaat okumak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ezanı okumasını peygamber tavsiye etti. Ama kendi okumadı peygamber. Cemaat okumadı. Yine Aleyhisselam Hazretleri Bilal Habeşi'ye oku demek. Onu okutulmadı. Peygamber'den sonra dört halife döndürüm vardır. Ondan ayrı peygamber sünneti gibi diyor onun döneminde de yine ezan duası okulmadı. Bugün yine okulmuyor dünyada. Cemaat okulmuyor yani bence. E bizim burada gene hele şu Adapazarı'ndan son zamanlarda moda oldu. Allahümme bazı dağ ve tağme bağırmışlar. Nedir? Bunu cemaat okumaktan mehkutu muhtemelen. Efendim için öğrensin diye yani biz gerekçe şey, buna uydurmadım gerekçe. Şey. Resulülüğümüzde uydurdu gerekçesi şey, diyeceğiz hele. Öğrensinler diyor yapar ki pek yapar. Uydurmadım. Bilmiyorsun ne yapar? Savaşı ver gitirir mutlalar. Peki ezan okununca insanlar ferdi olarak, kişil olarak okunan ezan doğasını okular ama bir şartla eğer okunan ezan sünetesine uygunsa o ezan da okunur mutlalar eğer sünnetine uygun değilse, dua etmek ona tehlikeyle bir bitata. Nedir ezanın sünnetine okunması? Her camide, her mescette, onun bir insanın okuması, Müslüman okunması. Kişi okuyor bunu ben de. Cemaate kılınan, cemaate namaz kılınan, her camide, her mescette, Ezan okuması sünnettir ama buna bir insan okuması sünnettir ama insan olacak hatta şöyle bir şey kıflık kitaplarında bir cinni, bir cinli cin yani minareye çıksa ezan okusa sesi güzel de olsa gül de olsa sesi bu ezan geçerli mi kendi Müslüman cinse geçerli mi eğer insan şeklinde görünerek okursa ezan geçerli bu bu cin insan şekline görülmeden görülmeden yalnız sesiyle ezan okursa bu ezan geçerli değil yani okunan ezan minarede orada insan olması şart insan olacak bu insan erkek olacak kadın da olmaz mesela efendim işte falan kişi çok güzel ezan okuyan bayılıyorum böyle. Muhtemelenler, ezanın aslında kilimleri güzel. Onun biz anlamına bayılalım. Öyle kadınlar var ki muhtemelenler, notaları bilir böyle, müzik makamlarını bilir. Seci güzeldir. Öyle kadınlar var. Böyle kadar ezan okursa minareden, bunu bilhassa gençlerin çok hoşuna gider bunların böyle Ama ezanın geçmiyor. Minareden, minareden, minareden, minareden. Demek ki ezanın ezan olması, şu yönetici uygun olması gerekiyor ezanın. İnsan koyacak bunu, erkek olacak, müslüm olacak ve akıllı olacak, akıllı. Beyinsel özürlüğü, ak vermiyor. Kelimeleri söylüyor ama ne de bilmiyor kendini, anlamını bilmiyor. Olmaz muhtemel bir şey. Demek ki bir cami meclette eğer o ezanın sünnete uygun değilse ona dua edilmez. Bir gün tabiinden biri, tabiin peygamberimizin zamanına yetişememiş. Dek hayattadır ama peygamberimizi görememiş yani. Bu tabiinden biri Hazreti Abdullah bin Ömre geliyor. Ye Abdullah? Ben senin Allah için çok seviyorum. diyor. "Hz. Abdullah, Hasem'in oğlu." Sünnete tam bağlı demir. Sünnete böyle. Yani zerre seben kaçmaz diye şey. Hatta kölelerinden hangisini namazı güzel kılını görürse onları azat ederdi hürriyetlilere böyle şey. Bir gün bir diyor ki bana, hey Abdullah, senin kölelerin diyor, senin gözüne girmek için. Azat olmak için, olmak için diyor, hangi namaz kılıyorlar? Şimdi aldatıyor onlar bunlar. Nece aferiyor? Olsun. Ben Allah'ın da aldalayayım diye bak. Aldım aldayım ben. Beraber. Buna biri diyor, tabinden biri, ye Abdullah Allah Allah'ın için çok seviyorum ben seni. Ne diyor ona? Ben Allah'ın sana kızıyorum sana. Allah'ın için sana kızıyorum. Bu yüzden ben. Ben Allah'ın sana kalbim bu kızıyorum sana. Neden acaba? Ezanı, ezanı diyor, okurken tegani yapıyorsun, tegani yapıyorsun. Aa, çekiyorsun, okuyorsun böyle, ezan makarna bozursun böyle. Bak, o ezanı dinlemekte, yani insan böyle okursa, demek ki eğer onu tegani yaparsa, İslam uygun okumazsa, bakınız, ona kızma gerekiyor böyle, direkt ona dua etme gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam'a da şura buyurdu. Eshabına bir gün Sallu kema reytumuni usalli Eshabım bana bakınız benim nasıl mas görüyorsanız öyle mas kılınız. Sorular Medine'ye gelen dışarıdan gelenler Ya Resulallah namazı nasıl kıldım? Demek ki onda anlatma imkanı Peygamber Yani bizim nedir görevimiz? Peygamberimizin namaz kılış kurallarını şey araştırmak, öyle namaz kılmak muhterem yani böyle şey. Efendim akımızdan böyle işte, işler. Mahtada geçerlilik geçe geliş hazırlamak, bir daha fir korumak sak bunlar yasaktır bunlar. Bir de bu konuya girdiğimiz için biraz daha da bu işleri biraz derin bir şekilde girdiğimizdi işte bu konuya. Farz namazı sonra tabi İmam Efendi selam veriyor. İki taraf selam veriyor. O zaman ne yapabileceğin biri? Allah'ın selamın tehlikeli okuyor okuyormuş Bu okumanın bir sakıncası var mı? Var. Ne var o sakıncası? Cemal bunu okumuyorlar ama. Yani sanki bunu sırrı müezi okuyacakmış gibi okumuyorlar. Bu terk ediliyor bak. Mutlaka. Terk ediliyor böyle İmamın da cemaatın her birinin de burada bu okuması gerek. Allah entesini okuması gerek. Bir de tezhibi çekmede, beş vakit günlük namazlarımızda ee, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi namaz kırptan Salihselam Hazretleri işi işte yoksa sağ döner, cemaat dönemde böylece. Peygamber Aleyhisselam Adaletleri muhteremler evi aşağıdaki odası hemen cami duvarına bitişikti. Oradan kapı da vardı. Efendim. Eğer Peygamber Aleyhisselam Adaletleri gitmesi gerekiyorsa peygamberlik görevleri var. Çok. Vahiylere geliyor. Bütün alemle ilgili görevleri var. Eğer namazdan sonra hemen gitmesi gerekiyorsa Cemaatan son dönerdi böyle. Son dönerdi. Evine öyle gitmesi için kolay böyle. Eğer oturacaksa cemaata sana dönerdi. Yani beni oturuyor böyle hısırı. Sağa dönerdi. Ancak genelde ve çoğunlukla çoğunlukla sana döndüğü için meşre gelen sahabeler önce sağ tarafı kaparlardı. Kafan kafana böyle. Kafan kafana Peygamber yüzüne bakmak. Ne var o yüzden? E bunu şeye soralım muhtarına. Biz bilemeyiz de rüyada görenlere soralım. Rüyada. Allah'ın Resulü'nün iki can serverini rüyada görenlere soralım bunu. Rüyada görmek bile iyi bir devlet muhtarına. Devlet merak. Görmek bile bence. Şimdi Aleyhisselatörü muhtaralar tespit çekmeyi öneri fesat verir bence. Oturacağım söylemek bunlara bence ancak Hz. beşi burada Sübhanallah eram bağırmazdı bu şekilde böylece. Komut vermezdi. Neye? Hedefçi kuruldu bu peygambere karşı. Yani metbu tabi tabi oluyor burada. Metbu. Yani, peygamberimiz metbu tabi ona. Peygamberimiz. Ona tabi böylece. Sonra o bu tebayyet hazretlerine geçecek. O komut verecek. İki canı sev veriyor. O komut verince Sübhanus'un tespit çekecek. Olur mu? Olmazsa muhtemelen efendisi. E, günümüzde de muhtelenenler her imam mescitte metbudur, Bütün imam tabidir buna böyle şey. İmamın tabi olamaz kimseye. Bakıyorsun öyle imamlar var. Öyle imamlar var. Ayet-i şey bitiriyor. Eline tesbihi bekliyor ama. Ne bekliyor? Müezzin komut versin. subhanallah desin. Komutveren için başladı mansı mansı mansı balında. Bazılarına daha çok yapıyorlar bunu bitiriyor, yine bekliyor ama komut bekliyor mu Bu nerede var? Bu da yalnız Türkiye'mizde var mu teremler benimce. Yani ama Türkiye'mizde mu terem bir şeyler benimce. E bunun sakıncası var mı? Cemaat'tan bazıları yani bilinçleri yaman bilinçleri namazın hakkını vermeye çalışta ne yapıyorlar? Namazı daha güzel kılmak çalışıyor. Acı etmiyorlar namazı. Bu defa ne yapıyor bilmeyenler sanki tesbihi cemaate çekmek daha sevapmış gibi ne yapıyor? O son sunetini son sunetini acılamacıyla kılıyor. Bakın farzan kısıyor. Vacipten kırpıyor. Söneten kırpıyor. Bidatı içmek işe bak. Yani bidattan taviz verilmiyor. Verilmiyor yani. ...karzına taviz veriliyor. Vacına taviz veriliyor. Mesela taviz yapamıyor tam manasıyla. Tespiyen tam yapamıyor örgütü secrede. Bunlardan kırıp diyor, çalıyor, çalıyor bunlardan. Ne o? Tespiyen düşecek. Hemen alacak tespiyenini. Subhanallah, suma, suma, suma, suma. Peki ne yapalım muhteremler? Tabii bu kuralı değiştiremeyiz muhteremler. Elimize gelmez bunlar. Ama biz ne yapalım? Bunu git şerim diye... Yani bilinçli olalım, namazlarımızı güzel kılalım. Tadir-i kılalım namazımızı böyle. Öncelikle farzlar, vacipler, sünnetler böyle. Dinin temel ilkeleri bunlar. Allah'ın peygam koyduğu kurallar bunlar. Bunları güzel yapalım. Ondan sonra tesbih girişirsek, biz kendimize çekelim muhtemelen. Nedir bu? En güzeli Bu yapmamız gerekiyor Cuma namazına gelince Cuma namazında müezzin e, dört görev var müezzinin Cuma namazında. İki ezan bir kâhmet böyle tekbir almak. İmamın sesi yetersizse. İki ezan var Cuma'da. Biri minarede okunur. İkincisi imam-i çıkınca onun karşı okunur. Bu da sünnettir. Sünnet-i Muhteremler. Hazmın zamanında uygulama başlandı bu. Bu da dört tane yaptığı sünnet yıllarına görece. Bir de kavmet getirir. Bu kadar. Bunun dışında İnnallah filan ayet okumak bunlar sünnet değil Muhteremler. Efendim okumak dine kural mı Muhteremler. Önüne gelen dine mi kural koyarızlar? dinle kulak olsun, ne olur? Dini yozlaşır, aslını yitirir, farz, vacip, sünnet bir daha da bile karışır. Böyle. İnsanlar gene bunu ayıramazlar mıdır? Ayıramazlar böyle. Ne yaparlar? Farzdan çalar, alipten çalar, sünnetten kırpar, ama yaşayanlar bir daha da Daha tatlı bir daha Teravih namazında ise çok ilginç bir şey var muhtemel Teravih namazında? İlginç bir şey var. Kaç kişiye ben bunu sordum ben de, imamlara? Ne bu bilmiyoruz. Ne bile yapıyorsunuz? Ne yapıy işte bence. Ne yapıyorlar? O da namaz kılınıyor. O mekan yası. Dört yüz yöneti. dört fazla, iki son sünneti. Yirmi de teravih ne diyor? Otuz 30 rekat. 30, namaz, 30 rekat namaz kılınıyor. Oturuyor da bir dua ediliyor bu arada. Kısa bir dua ediliyor. Üç rekat daha kılınıyor. Sonra uzun dua ediliyor. Peki bu kural kim koymayacak bu muhtemelen? Neye bile yapıyorsunuz? Hangi tatu bu kuralları? Var mı? Bir her bir yer bu Yok. Neye bile yapıyorsun böylece? Yok muhtemelen böylece. Bunlara kuralları kaldırmak lazım muhtemelen efendim. Yani bunlara direnmek lazım. Bunlara kaldırmak lazım onlara 30 zekat namaz kılınıyor. Kısa bir dua. Çok kısa ama. 30 zekat vitir kılınıyor. Uzun uzun bir dua şeklinde uzun bir dua vaazı vereceğiz. İkisini duası bir arada olmaz mı bunların? Yaz sınıf fazlıyla teravih oluyor da vitir namazıyla duası olmasın bir arada muhteremler. Bir de bu teravih namazında ne yapıyor mezhepler? Rabbena amenna bi ma enzelte ayetini okuyorlar. Bunu okumak için farzlayın bak muhtemelenler. Bu kuralı konmuş böyle bir şey. Başka hayatta okuyamazlar. Korkuyorlar okumaya böyle. Günah girecekler. Ya bu ne kim koymuyor muhtemelen bir şey ya böyle? Namazda bile, namazda bile benim şey okumak farz değil muhtemelen. Namazda bile. Yani ille şahit okumak diye bir şey yok. Namazda bile, farz namazda bile yok böyle bir şey. Kalk terör namazında. Rabbena amennaf enzeltetel üsüyle. İlle mi okuyacaklar bunu ben. İlle okuyacaklar bunu böylece. Hep bundan muhtemelen böyle. Yani gerçekten insan bir şöyle akılcı olsa, yani insan bir şeye bilmese bile, insan benim mantıkla buna yakışsa böyle anlamsız şeyler bunlar. Anlamsız şeyler bunlar. Kuruyor Mevlamı bizlere muhteremler Kul Ya Muhammedim söyle Habibim Allah buyuruyor <gülüyor> İn tüm Tuyubun Eğer Allah Eğer Allah'ı seviyorsanız Fetebuni Bana tabi olunuz Bak Burada kul Emir Us söyle Emir veren kim amir? Allah celine ediyor. Allah emrediyor kul söyle. Kul emri hazır. Yani muhataba emir gaybedil. Muhatab emir. Kul sen söyle kim? E Kur'an kime indiriliyor? Peygamberlere. Burada Mevlana peygambere hitap ediyor. Kul hay Muhammedim söyle. Ne söyleyece? Enkım tubun Allah'a. Eğer Allah seviyorsanız fe <gülüyor> bana tabi olunuz. olmaz. <Gülüyor> Peygambersiz din olmaz, muciz olmaz böyle şey. Bir Müslüman kuran Kerim'i yaşayamaz kendisi. kuran Kerim'in tefsiri hadis-i şeriflerdir. Böyle. Uygulaması sünnetlerdir işte böyle şey i şer'i. Bunlardır bunlar. Peki bir insan Peygamberimiz'e tabi olsa, suyette tabi olsa, ne olacak? Yuhbibikumullah, Allah tezir sever, ben muhtemelen. Bakın. Allah okulunu seviyor böyle. Neden? Peygamberimiz, Allah'ın Resulü, onu Allah'a gönderir böyle. Özel yaratılmış, ezelde. Ezelde. Özel yaratılmış. Her açıdan insan üstü insan. Melekleri üstün insan ve yapmayız bekliyim. Allah sizi sever. Günahlarınızda bağışlar. Demek ki her konuda inşallah rehberimiz, önderimiz Peygamberimiz olması gerekiyor. Yine bu hale zametleri zahar ı harer Bid'atlar ortaya çıktığı zaman bid'atlar. Tabi her konuda müsteran böyle. Mesela bir cenazede hele kadınlar arasında ne bidat ne bidatlar var. Saçmalıklar böylece böyle. Yani fazla sünnet el kalkmış. Hele kadınlar işte biri böyle yapmış, biri böyle demiş, şöyle yap böyle demiş, miş miş de böylece. O kadar bidatlar böyle. E bunu araştırmak gerekiyor. Nasıl araştırır bunlar? İslam ilmi hal okumak gerekmedi İlmihal okumak gerekmiyor. Mutlaka böyle. Mesela cenaze bölümüne bakınız, namaz bölümüne bakınız, böyle her birine bakınız. Bir insanı Peygamber tabu istiyorsa, araştırmak şart bunlar muhteremler. İza zahretleri bidavu, bu arada namaz bidatlar ortaya çıktığı zaman türedi zaman bidatlar. Ve lan Ahirat ümmeti evvelaha ve ümmetin son gelenleri öncekilerde küçüfedilir zaman, onları aşağıdığı zaman öncekileri. E şimdi öyle oluyor. herhalde. İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafi gibi, İmam-ı gibi hazretlerinin yani sohbetine girme yüzü olmayanlar, olmayanlar ehren başına geçiyorlar. İmam-ı Azam kimmiş? O da İmam-ı Azam. O da İmam-ı Şafi. Ne sorulsa indi, kişisel, araştırmadan. Bir gün Hatim Amazam, Ebu Hanizmetleri yatsıma mazamı kılmış dışındaki meşritten. Biliyorsunuz camilere, meşritlere sayakta girilir, soyakta çıkılır. Hazi Ebu Hanife de soyandışları atmış, sayakta meşritte, içeride. Biri bir soru soruyor kendisine. Ya İbhanife, şu konu nasıl nasıl? O dönemde bunlar hazır değil bunlar, pişmiş değil bunlar günümüzde gibi Şimdi kolay, insan bilmese bile, eğer niyeti iyi ise ne yapar? Kitaba bakın ne şamasla varabilir. İnyeti ise, ama art niyeti ise, art niyeti ise böyle bozuncisi ne yapar? Hiç de bakmaya gerek görmez. Ben imam azam der, fakat öyle ne yapıyor İmam-ı Azam'ın baktığında teremler? Tabi o zaman tabi soram da biliyor bir şeyler o zamanlar. Tavindir mi? O da biliyor bir şeyler böyle. Ya Ebu ben de filan filan ad-ı şerif işittim. Filan bir işittim. Böyle böyle böylece. Bunlar okunun üzerinden duruyorlar. Şöyle böyle şu adı ı şerif şu ad-ı ederken müezzin sahibiz okuma başlıyor muhtemelen bence. İmam-ı bir ayağı dışarıda veya da camide muhteremler böylece. Yani bu dinin kolay gelmediği gelmedi, muhteremler. Biz bu çireyi çekmedik muhteremler. Sahabeler onların çektiği farklıydı. Düşmana çekti onlar. Yaralandılar böyle. Öldüler böyle. Aç kaldılar. Göç ettiler. Muhtemeler. Hele sahabeler, hele sahabeler muhteremler böyle. Ne çireyi çekti onlar böylece. Bu dinin kolay gelmedi muhteremler. Ondan sonra da Mescitler dönem başmışızlar tamamlar. Hazreti İmam ümmet konusunda, icma konusunda acaba konuyla bir artikel var mı diye araştırdım, Araştırdım diye. Ancak 300 defa konu hatmettim. O zaman bulmuyordum herhalde bakın. Bir konuyu konuda bulmak için İmam-ı bir zat yani kuruyuşu kendisi muhtemelenler. Kendisi. Bak ne yapıyor? 300 defa Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Çiftcik böyle. O zaman ediyor. Ancak üç yüzün üstünde o konuyu buluyor Ne yapıyor günümüzdeki insanlar? Ben, ben Kur'an'da araştırdım bu konuyu. Bulamadım Kur'an'da. Sen kimsin? Ben kimim muhteremler? Ya Ne yapıyorsun bu nesninde? Ya? Kendini devam görmesin insanlar muhtemelenler. Görmesinler bunlara görecek. Demek ki, konuda girdik, bidatlar zuhur etti zaman, ortaya çıktığı zaman, Her konuda, yanan zede, ölümde, diride, mirasla, şunda, evlenme, nikahı, hele konuda böyle, çık zaman bidatlar, ve lan ahirat ümmeti evvela, sonra gelenler, evvelikileri aşağıdığı zaman, kötülediği zaman, kötülediği zaman, hemen kendi اِنْ دَهُ الْاِلْمِنْ فَلْيُنْ Öyle bir zamanda, femenken ender ilim, kimin yanında bir ilim varsa, bilgisi, bilgisi varsa, derim birbirine. O zamanda, yani bilatların zuhur ettiği zamanda, ortaya kaptığı zamanda ve eline mikopun alanlar, ekran başına geçenlerin de böyle, her birde müşteri adam kesildiği bir zamanda, cebini bir zamanlar, bunlar zaman Kimin yanında, katında ilim varsa ilim sahibi ise. Fel yün şirku. şirku, Bu kelime ben çok bu kelime, erke de mutlaka. Fel bu burada zamir, onu. İlim neşletsin, bak. İlim neşletsin. Yani fel yu alim, fel okul gelmiyor burada. Halbuki asıl saadette ne olurdu? Ancak söylenirdi böyle. Yazmak bile zor zamanlar. Ancak deri üzerine yazılacak, yani deri bile jel derisi yazılacak bulunmuyor belki. O dönemde ancak öğretilecek, söylenecek sözü şifalıdır bu Burada Bu da pekân buraya fer yünşiriyor, onun neştesin neşir, neşir vasıfsı neşesim olur. Yani o günün, o dönemin her şey yaraldınsın. Radyodan, bilgisayardan televizyondan her şey yaraldınsın, onun neşletsin. Yani Peygamber Aleyhisselam mazde şu kullandığı kelime çok dağlarından muhtemeldir. Yine tarafı